De genellikle bu başına geliyor insanların. Hanımların erkeklerin görebileceği bir yerde oynamaları ve erkeklerin de onları izlemesi caiz midir? Gayet caiz değildir illaki de. Tabii ki. Yani bu soru böyle sorulduğu için siz evet. de aktarmak durumundasınız. Dini İslam'ın hanımlarla erkekler arasındaki ilişkilere bir sınır getirdiği bütün dünyaca malum. Müslüman olanlar da bunu bilir, olmayanlar da olmayanlar da bilir. Ama bize düşen şey bu konuda Müslümanlar olarak bu konuda getirilen sınırlamalara riayet etmek, hassasiyetleri korumaktır. Erkeklerle kadınlar yani namahrem olan erkeklerle namahrem olan kadınlar yani hini hacette gerektiğinde birbirleriyle evlenmeleri dinen caiz olan kadınlarla erkekler arasında bir münasebet sınırı var. Yaklaşma sınırı var. İlişkilerde nasıl davranılacağına dair konulmuş kurallar var. Bu, bu tür grup, bu gruplardan, namahrem grubundan birbirleriyle evlenebilecek e, durumda olan kadınla bir kadınla bir erkeğin bir arada halvet yapması, yani kimsenin görmeyeceği kapalı bir yerde bulunması haram. İki, genel bir ilke var. Kadınlarla erkekleri harama götürecek, zinaya götürecek, yahut da Allah'ın doğrudan yasakladığı bir davranışa götürecek öncül fiiller de yasaklanmıştır. Bunun temel prensibi de kadınların ve erkeklerin birbirlerine cazibedar şekilde davranmamaları. Kadının erkeği, erkeğin kadını cezbedecek, yasağı deldirecek tavırlarda bulunmaması temellikedir. Bu hem kadınlar için bir görevdir hem de erkekler için bir görevdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri hanımların, peygamberlerin, peygamberimizin hanımları, validelerimiz üzerinden e, konuşurken ince, nazik, kibar ince telden konuşmamalarını erkeklerle konuşurken konuşmamalarını hatırlatıyor. Hı hı. Karşı tarafın dikkatini çekecek tavırlarda bulunmamalarını uyarıyor. Bu ne demektir? İnsanoğlunun e, yaratılışı cazibedardır. Bir de bunun üzerine siz tavırlarınızla, davranışlarınızla bunu tetikleyecek bir form ortaya sürerseniz, tehlikeli kulvara girmiş olursunuz. Yani haramın öncül davranışlarını sergilemiş olursunuz. Düğünlerde bu çok olur. Efendim düğünlerde hanımların oynaması caiz midir? Erkeklerin oynaması caiz midir? Allah'ın koyduğu yasakları çiğnemediğimiz sürece meşru dairede hanımların ve erkeklerin eğlenmeleri düğünü düğün yapmaları tabi ki caizdir ama hanımlar bir yerde eğlenirlerken kendi aralarında erkeklerin bunları görmesi halinde iş değişir hı hı. dolayısıyla eğlenen hanımları erkeklerin görmesi seyretmesi caiz değildir Düğün salonlarında özellikle bu, bu noktada hassasiyet göstermeye çalışan müminlerin, düğün sahiplerinin dikkat etmesi gerekir. Ama zamanımızda kadın erkek ayrımına hiç dikkat edilmediği, din bu konuda acaba ne der? Kadınla erkeğin ihtilat halinde, karışık halde aynı salonu paylaşmaları, hadi paylaştınız ama onun da bir sınırı var. O sınırı da aşarak gelip bir şeyde, yani bir piste çıkıp, Yabancılarla erkeklerin karma karıcık bir halde oynamaları din buna ne der? Din durun der. Yapmayın der. Ateşte yanabilirsiniz der. Allah bunu yasaklamıştır der. Lütfen yapmayın der. Sınırları zorlamamak. Sınırları lazım. zorlamayın. Allah'ın koyduğu Bismillah Tilkehududullahi falatakrabuha. Allah Teala pek çok emir ve yasakları ortaya koyar Kur'an Kerim'de arkasından da işte Allah'ın sınırları. Sakın bunlara yaklaşmayın der. Bunları çiğnemeyen demiyor yaklaşmayın. Çünkü Resulullah Efendimizin bir hadis-i şerifinde Allah'ın haramları onun sınırlarıdır. Kim o, onun koruluğudur. Haram belli, belli haram olduğunu söylediği olaylar Allah'ın koruluğudur, korusudur. İçerisine yabancıların girmesini yasakladığı özel bölgedir. Kim bunun civarında dolaşırsa içine girsede mi? Hı hı. Kim çevresinde dolaşırsa her an içine girme düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır dolayısıyla yasakları delmemek için yasaklara haramlara düşmemek için bizi oralara götürecek yollara girmememiz lazım Çevreye yaklaşmamamız lazım. Hani böyle bir şeyde eskiden savaş yapılan kalelerin etrafında hendekler vardı. Birinci engel, ikinci engel, üçüncü engel. Siperler yapılırken Çanakkale'ye görenler bilir. Arda arda 7-8 tane hendek yani siper. Siperin birindeki askerler aşılırsa onun arkasında bir tane daha var. Onun arkasında bir daha var, bir daha var, bir daha var. Her ihtimal, olumsuz ihtimal dikkate alınarak her tehlikenin önüne bir engel konmuştur. Din de böyledir. Allah'ın koyduğu yasakların aşılmaması son noktada kulun cehennemde yanmasını, yanmaktan cezalandırılmaktan kurtulması için Allah bütün tedbirleri almış, kurtuluş haritasını önümüze koymuştur. Onun için düğünlerde ve benzer yerlerde erkeklerle hanımların Birbirlerine karşı cazibedar olmalarını neticelendirecek hiçbir iş hiç caiz değildir. Kim ne derse desin, hangi çağda yaşıyoruz soruları istediği kadar sorulsun. Allah'ın emri bir tarafa, insanların, kulların tavırla davranışları bir tarafa. Düzenleyen, kanunu koyan Allah'tır. Kulların bu kanunlar karşısında takınacağı tavırları değerlendirecek olan da Allah'tır. Evet. Bize düşen bunları öğrenmek, kendimizi korumak Evet, çağ belki değişti ama insan yine aynı insan Rabbimiz, tarih hazretleri Ebedi, ezeli, ebedi, baki olan Allah'ımız Ona göre zamanın değişmesi diye bir şey yok evet. Zaman bizim için değişir Biz kendimiz değişir gideriz İlahi kanunlar ebedidir, değişmez Evet